Açık 94.9 94.9'dayız. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Hamusla güreşmeye devam ediyoruz. Kelimelerimiz beden, vücut, gövde üzerinden hareketle. Güreşe de uygun. Güreşe de uygun. Habire güreşiyoruz. Bugün bu kaçıncı oldu? Bu, beş mi o, oldu? Bedenin, Beden, gövde, vücudun beşinci programındayız. Bugün artık bitirmeyi hedefliyoruz. Evet. Parçalarına geçeceğiz. parçalara geçeceğiz. Bugünkü programımızın destekçisi Nazan Işığ'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun Hanım efendimiz. Aynı zamanda medya. sosyal medya Efendim programımızla aynı isimli e, Gmail adresimiz var, Instagram adresimiz var, e, Twitter'da var ve Twitter'da özellikle e, kullanıyoruz pek çok görselimizi, bazı bilgileri, daha sonrasında yayın linkimizi paylaşıyoruz. Bekleriz, takip ediniz. Evet, e, evet. bedenin birçok anlamda ele aldık. Bir de bedenin giydirilmesine bakalım diyerekten Enis Batur'un yine gövdemine yaslanarak Sel Yayıncılık'tan çıkan çok muazzam bir kitap hakikaten. Çok iyi gövdesine yaslanarak çok iyi. <gülüyor> e, istiyorum öyleyse varım adlı bir makalesi var orada e, metin var diyeyim daha doğrusu. E, ona bakacağım e, giydirilmesiyle ilgili. Tek tanrılı dinler hem erkeğin gövdesini cendereye aldı. Hem de kadınınkini miladi takvimlerin öncesine dönüp bakıldığında yeryüzünün dört bir yanında aynı görünüm göze çarpar. Kimse çıplaklığı öcü saymamış, kimse gövdeyi zırhla kuşatmaya yönelmemiştir. E, bu aynı zamanda bir giydirilme tarihi de. Gibi doğru gibi bakmak lazım e, gövdenin karanlık çağı batıda Hristiyanlığın yayılmacı siyasetiyle atbaşı yol aldı yasaklar kısıtlamalar sınırlar her bir organa el atarken bir yandan da gövdenin bütünü üzerinde baskı politikası geliştirildi bekaret kemeri somut olarak kilitlemenin klasik işaret olacak evet. diyor bekaret kemeri neydi <gülüyor> Çağdan çağa geçerken yalnızca günah ve yasak değildi gövdeyi bekleyen. Estetik de despot bir hazırlık içindeydi. Kadınlara ince bel, uzun boyun ya da küçük ayak empoze edilirken... ...Avrupalı, Afrikalı, Uzakdoğulu kadın iç ve dış organlarının deformasyonunu da göz aldı. Güzelliğin bedeli, sakatlık olacaktı. Ya. Yani hakikaten bu, özellikle Afrika'da bu ağızlarına, burunlarına... Hani Kulaklarına, boyunlarına... ...yerleştirmiş oldukları nesneler, metaller vesaire baktığın zaman ürperteci geliyor bana bir yandan. Görseller de vardı değil evet, mi? Evet onları paylaşırız. Ee, evrensel bir fenomen olarak modanın topu topu 150 yıllık bir geçmişi vardır diyor Enis Batur. Yüzyıl başının modacıları işe koyulduklarında gövdeyle giysinin ilişkisine yeni tanımlar getirme amacında taşıyorlardı. Korse hale gündemdeydi. Pantolonu güç bela devreye sokabildiler. Giyim kuşan parçalarının hafiflemesi Chanel'le birlikte 1920'lerde başlayacaktı. Bu hafleme hikayesi önemli bir an. Yani araya giriyorum pantolon demişken ben de hani uzun yıllar öğretmenlik yaptığım için bizde de pantolonun öğretmene serbest bırakılması bayağı bir zaman aldı. Hep etek giyme hikayesi vardı. Ben bazen pantolon etek giyerdim. Uyarı alırdım. işte. "Hocam bu etek derdim falan idareciye ama pantolon gibi yani öğretmen olarak bunu." <gülüyor> o yani gerçekten bu kıyafet olayı <gülüyor> Bilmiyorum ayrı bir şey. Beden üzerinden geliştirilen kural kaide yığını. Doğru. Ee, bu ikinci dünya savaşı bir kez daha gövdeyi sıkı yönetim koşullarına çekti demiş Batur. Yalnızca erkek değildi savaşın etkisini üstlenen. Kadın cephenin gerisinde üniformaya, cephenin berisinde ise çalışma kıyafetinin renksiz ve anonim üslubuna mahkum edilmişti. İki savaş arasında keşfetmeye görece de olsa özgürlüğünün tadına varmaya başladığı gövdesi yeniden sisin arkasında... Gerçek anlamda kuralları alt üst etme maratonu 1945'te başladı. Hmm. Ee, burada da Christian Dior markası öne çık çık çıkıyor. Çünkü kadınsallığı kadını erkeğin himayesine iade etmeyi öngören kırılgan ve zarif silüeti etekte kumaşı uzun fakat savrup keserek hmm. üstteyse dekolteyi derinleştirerek yarattı diyor diyor. İlk askısı sütyen kadının omuzundan kalkan bir ilk yükü simgeleyecekti Hı. ama cendere kalkmış değildi dişi gövdenin üzerinden beli ince göstermeyi sağlayan korselerin yapay estetiği hala iç organlarının tehdit altında olduğu gerçeğini örtbas ediyordu <gülüyor> ne var ki güzel olmayı özlemişti kadın işte önce öyle gözükmekle başlamayı kabul et demiş e, 20. yüzyılın ilk çeyreğine gelinene kadar küçük yuvarlak ve dolgun atlı kadın güzel sayıyla gelmişti bunu yakın tarihlere kadar tek güzellik ölçüsü olan uzun boylu ve bacaklı, zayıf denebilecek kadar ince bir kadın prototipi izledi. Bugün kadın gövdesinin doğallığını, güzelliğin ön koşulu sağlayan bir anlayış devreye girmekte. Anlayış ne olursa olsun süreç belli. Korse ve Sütyen gibi yapay kalıplar terk edildi. Geniş ölçüde güzel görünmek değil de, Güzel olmak ağır bastığı için zayıfladık kadın hatta inceltti diye de devam, devam ediyor. Moda ilgili. evet doğru. Evet işte. Evet ben bu sen bunları e, paylaşırken ben hemen cendere kelimesini not aldım defterimize. Öyle mi? Evet yani hep bir cendere cendere. Özellikle bu Chanel ve Dior'un e, değiştiren, hafifleten ve rahatlatan modellerini de kullanmayı... Unutmayalım. Öyle filmlerde izliyoruz yani bazı işte görselleri de ara ara rastlıyoruz kitaplarda. O kadından izliyoruz. Tarlatan mı deniliyor? Tarlatan o, ağır... o kabartan evet. Bol, bana da en kötü korse geliyor. Hatta böyle iyice bazı beller var ki bazı eski filmlerde falan görülür ya. Yani Hı -hı. insan beli gibi... Değil o aslında artık <gülüyor> çocuk beli karınca gibi bir şey boğum boğumdur ya karınca evet. hatta şeyler böyle işte dadıları ya da yardım eden kişi ayağını ayağıyla iter beli de korsenin ipliklerine öyle çeker öyle bir görsel bulursak paylaşalım o <gülüyor> ee, derece cenderenin. Bakıyorum bir nasıl? yandan mesela geleneksel kıyafetlerde de inanılmaz bir yük var. Anadolu'da yani. Ha yük bu, derken bayağı ağırlık anlamında tabii, söylüyorsun. Tabii tabii yani işte ya içinde şalvarı yok üzerine uzun ceketi onun üzerine bilmem nesi fesi. Hele bazı şapkalar evet. eski. Hı -hı. E, özellikle geçmiş kıyafetlerde saray erkanının giydiği bir takım şeylere bakıyorum. yani evet, evet, sadece... Askerlerin değil bu evet. kaftanlar o kafalarına taktıkları kavuklar. Nasıl vesaire, yürüyor vesaire, onunla nasıl vesaire, günlük mi? hayatı ya da savaşı sürdürüyor ben hep düşünürüm. E savaşlardaki özellikle zırhların hani evet. düşündüğü zaman ilginç hani. Ölmemek için bedeni evet. yaşatmak için yani öldürmek için savaşa sürüyorlar bedeni yaşatmak için zırh giydiriyorlar. Evet. Ya Şöyle bunları içerişiyor. hep yazalım Kerem'cim ya. <gülüyor> Sen <gülüyor> Şimdi, sürekli bana efendim, şey mesmer ne subliminal. Mesmer. Subliminal değil artık canım açık ayağım <gülüyor> beyan. <gülüyor> Peki efendim. <gülüyor> efendim bedeni o kadar da cendereye sokmadan evet biraz uğraştırarak belki ama e, bir biçime sokmaya çalışan bir branş daha var ki beden eğitimi. Hmm. Böylece bir geçiş yumuşak geçiş yapayım. Evet buyurun zaten. Şimdi ben bir e, eski öğretmen olarak avantajlarımı kullanıp pep hocalarla bağlantı kuruyorum. E, sevgili e, canım arkadaşım hatta Çiğdem Gökbuket e, beden eğitimiyle ilgili şöyle bir paylaşımda bulundu. Bir kere içinde beden kelimesi geçen bir ders olarak hani belki de tek Hı -hı. ders e, onu bir öne çıkaralım e, dedik. Şimdi beden eğitimi vücut dışında insanın psikolojik ve toplumsal olarak da sağlıklı kılmanın bir yoludur dedi. Hani sanki ...sırf vücudu gibi düşünülüyor ama... E, ...çünkü... E, ...başka insanlarla... ...birlikte yapılışı... E, ...beden e, eğitimi... ...spor diyelim e, esnasında... ...vücudun salgıladığı... ...olumlu hormonlarla e, psikolojiye... E, ...bir yandan katkıda bulunuyor... ...ve o ilişkiler bağıyla... ...hem oyuncular arası hem... ...izleyenin oyuncularla ilişkisi açısından... ...toplumsal bir katmanı var... ...tam eğitilmiş ve uyum sağlamayı bilen insanın... Zihnini ve bedenini eğitmiş insan olduğunu söylemiş Platon. Hmm. Bu alıntıyı paylaştı benimle Çiğdem. Bir de şöyle bir görüşünü aktardı. Holiganların özellikle bu futbol maçlarındaki holiganların genel olarak sporun disipline edici ve işbirliğine dayalı deneyimini yaşamamış kişiler olduğunu söyledi. E, gerçekten biraz daha e, tam bir profesyonel olması gerekmiyor Hı. ama hani işte e, arkadaşla sahilde voleybol oynadık kadar değil bir üstünde e, takım e, çalışması içinde bulunan o işbirliğini ya da sporun güçlüğünü bilen kişinin hiçbir zaman tam bir holigan olamayacağını bedene zarar vermeyeceğini bedenle ilgili ne yapıldığını daha iyi bildiğini falan söyledi. Hı. Bu bir geçmiş evet. Evet. Yani. E, Her zaman böyle olmayabilir ama... Evet bir araştırmanın sonucu Olmaktan ziyade onun görüşü ama evet. ee, Ve gene sevgili arkadaşım Burçin Balkaş'ın paylaşımını alalım ee, O da beden spor ilişkisi için ilgi çekici bir şey söyledi Dedi ki ülkemizde çocukların gençlerin Beden eğitimi dersi ve sporla yakın Olmamalarının çok önemli sebeplerinden Biri de daha çocukken Aslında hareketten uzak tutulmaları Dedi bizim insanımızda yani Aman yapma çocuğum koşma evladım Dur Otur. Hmm. Hep böyle bir şey var ya aman evet. aman şeklinde. Düşünce bile bir çığlıklar şeklinde. Ee, bir de hep spor bir daha. Bu, bu da benim görüşüm aslında. Sanki e, sanat içinde aynı şey geçerli ya, ya. Evladım bir şey oku da onu da yaparsın şeklinde. ikincil bir şey olarak görülüyor. Neyse ben... Bir yandan beden eğitimi e, hadi çok hani ders olarak da çok işte beden hani beden dersi evet. gibi ben evet. de, bir ders oluyor. Bir de ben hatırlıyorum beden eğitimi derslerinde her zaman bedençiler de girmezdi yani. Olmazdı bazen kadrolarda. Doğru. İşte felsefe öğretmeni, evet. edebet öğretmeni beden eğitimi dersine girer, Çok doğru. Değil? Tam da bu. Yani, e, bu başka dersler için de oluyordu ama ne yazık ki ikinci ders olarak görülen beden eğitimi ve resim gibi derslerde daha çok hatta e, beden cidenmesini sevmediklerini söylemiştik. E, bu e, Burçin'in e, ifadelerine devam edecek olursak e, şöyle diyebiliriz. E, sonuçta bütün bu dur yapma amanlarla e, aslında vücuduyla uzlaşamamış bir birey ortaya çıkıyor. O Hı -hı. da bir tür ...spor daha çok seyirci bağlamında... ...katılan bir kişi haline alıyor. <gülüyor> ee, bir de bütün bu... E, ...branşından bağımsız... ...bir tanım yaptı e, Burçin. Benim çok hoşuma gitti. Onu da paylaşmak istiyorum. Dedi ki beden içinde yaşamamıza... ...rağmen bizden bağımsız hareket eden... ...bir makinedir. Makinistin... ...ki beyni makinist olarak görüyor. Sözünü dinlemeyen ona rağmen çalışabilen bir makine ama hmm. gibi bir tanımda bulundu. Okul anılarım geldi. Beden eğitimi derslerinde genelde işte bayramlara hazırlıklar yapılırdı. Özellikle milli bayramlara işte ha, yürüyüş, 5, doğru. 19 Mayıs, işte 29 Ekim bayramlarında tabii önemlilerini <gülüyor> atfedelim yine ama bir yandan da hani beden eğitimi derslerinde tek tip Asker mantığıyla gerek törendeki işte. beden <gülüyor> onu hazırlayış evet. zart zurt sanki beden evet öte, yani vaktimizin çoğunu e, talimle geçirdik efendim onu da hatırlatalım evet birçok okulda ne yazık ki yanlış uygulamalar var e, sadece çocuğun yetiştirilişi değil işte parça arası verip sonra devam edelim Olur efendim, efendim Queen'den geliyor tam da yerinde aslında body language. I got a kiss about her language Look at me I got a kiss Severim ben. Queen'i. Sevmeyen var mı? de gerçekten herhalde gelmiş geçmiş en erkek seslerinden bir tanesi. Biri. Olsa gerek diyorum. Evet, Bence biri. öyle zaten. Yine Enis Batur'a bakacağım. Enis Batur son kelimesi. Sen son cümlesinde e, gövde dili e, kursları açılmalı demiş gövde dili kursu evet. adının metninde. Oradan biraz e, bahsedelim. E, metne bakayım. Eee Gövdemizin dilini, öteki gövdelerin dilini çok iyi öğrenmeden yaşar gideriz demiş. Çok ilginç bir nokta aslında. Gövdenin ifade alanında bir gramer eğitiminden genellikle geçirilmeyiz. Hem de alabildiğiniz zengin jest ve mimik ritüeller arasında yaşamak zorunda kaldığımız halde demiş. İşte örnekler vermiş, dua eden, askeri eğitimden geçen, herhangi bir spor, spor dalında yarışan ya da oyuna katılan... ''Siyasal etkinlikte bulunan insanı düşünün, kurumsal ve ritüel davranışlar siner jestlere, eller iki yana açılır, yakarırken, selam dururken keskin geometriler çizer bütün organlar, futbolcular ısınırken gol attıktan sonra da yenildiğinde gövdesiyle değişik anlatımlar kurar, işte dinleyen, nutuk atan, ant içen politikacının jest politikası önceden hesaplanmıştır.'' demiş. Aslında mimik ve jestler kendilerini biçimlendiren kurumsal gerekliliklerin ötesinde bireysel, yerel, ulusal özelliklerdi. E, ...özelliklerle yoğruluyor... ...bu çok ilginç... ...Akdeniz insanı işte kuzey insanı... ...zenciler ya da Çinliler... ...farklı gövde dilleri... Hmm. ...daha çok da farklı aksanlarla... ...göze çarparlar... ...bazı ifadelerin zıt anlamlarla... ...coğrafyaya daldığı göze çarpar... ...demiş hmm. mesela örnek vermiş... ...bizim bizim işte işaret parmağıyla orta parmak... ...arasında yerleştirerek oluşturduğumuz... ...işte nah işareti... E, ...Brezilya'da... E, ...iyi şans dileme anlamını taşınmış... <gülüyor> Evet. tam tersine elimizi çevirerek işte parmak uçlarımızı birleştirerek oluşturduğumuz şu nefis Mükemmel işareti ya. de İtalya'da hakaret olarak. Ay evet. Biz gidince uyarmıştı bize hatta tur rehberi. Öyle Yapmayın mi? sakın diye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> böyle örnekler veriyor Enis Batur. Bu anlamda hani hakikaten coğrafyadan coğrafyaya ee, işte kültürler arası inanılmaz evet. bir zenginlik var aslında mimik ve jestler anlamında gövde dilimi anlamı, evet. dili anlamında şey de iyiydi metnin başındaki aslında meslekler toplumun hangi konumunda olduğun her şey başka bir biçim veriyor yani Hı -hı. evet o anlamda gövde dili kursları açılmalı demiş haklı bence de daha iyi anlamak birbirimizi daha da iyi işte kavrayabilmek adına gövdelerimizi birleştirme adına... ...ben oradan çok paralel hemen tiyatroya geçeyim... Yüzü ...çünkü bitir gövde dili kursu... E, ...olarak e, görüyorum... E, ...şimdi burada... E, ...çok sevgili kuzenim Can Gürzat'tan... ...yararlandım tabii ki... ...tiyatro beden ilişkisiyle ilgili ne söylersin... ...abi deyince bana dedi ki... ...bir kere tiyatro bedeni dönüştürmektir dedi... Ha. ...bu tanım güzel geldi... Her şey bedende biter dedi tiyatroda. Ee, hatta işte eğitimini alırken bunun body language, body movement diye tabirler var diye e, tiyatro e, eğitiminin içerisinde e, dedi. Efendim e, ben özellikle... Ben uğraştım diyeceğim. Sen, evet uğraştın. Sen bana kızacaksın. Ya kızmıyorum canım. Bazen şaşırıyorum. Ben bile bilmiyorum yani. Öyle şeyler çıkıyor ki. Evet. E, efendim... E, Eğitimleri içerisinde akrobasi, jimnastik, eskrim gibi dersler aldıklarını ve doğru. bütünüyle sadece bedenle ilgili tabii ki evet. jest, mimik hepsi bir parçası ee, ve bedenin özellikle hareketinin omurilikte başlayıp bittiğini, onu doğru hmm. kullanmanın çok mühim olduğunu söyledi. Bu parçaları paylaşıyorum böyle tiyatro ile ilgili. Oradan hemen bir mimariye geçeyim. Çok sevgili Bilge Kalfa'nın çok koşuma giden bir tanımı oldu. Beden mekan ilişkisiyle ilgili ne söylersin deyince dedi ki bana beden mekan ilişkileri kuş yuvasını çağrıştırıyor mimarlıkta. Allah Allah. E ha kendine bir yuva yapıyor insan aslında. He, Ama o sonra da. o yuvalar artık Hı -hı. E, başka haller alıyorlar, kurumlaşıyorlar, şehirleşiyorlar, anıtlaşıyorlar, süsleniyorlar, süsleniyorlar yani ya da iyice yoksullaşıyorlar. Gerçekten kuş yuvası kadar derme çatma oluyorlar. O hoşuma gitti. Oradan resime geçeyim mi? Geç çalan. Geçtim efendim. Ee, sevgili e, resim öğretmeni arkadaşım Nurhan Yalva, şöyle bir tanımda bulundu. Görsel sen bulmuşsun kolay yöntemi. Evet Canım, çok. <gülüyor> Ama her şeyi ne olmaz mı? Öyle oldu vallahi. Sahal çalışması dedi öyle olmuyor tabi yani arkadaş çalışması olmuş. O bunda öyle oldu şaka, şaka. ama yok mesleklerde bayağı sahadaydım <gülüyor> evet, canım. Biliyorum. Bir de hepsi de şey değil yani hepsi meslek arkadaşım değil. Şimdi Nurhan demiş ki görsel sanatlarda bedeni bir araç olarak görüyorum. Sanatçılar çağının gerçeklerine, duygu ve elimlerini anlatmak, mesaj vermek için bedeni kullanıyorlar ve örnekler de vermiş. Görsellerini Twitter'dan paylaşırız. İşte bu Goya'nın meşhur 3 Mayıs 1808 tablosundaki bedenin kullanılışı mesela nasıl toplumsal bir e ...mesaj veriyor... ...Matthias Grünevald'ın... ...Çarmıhtaki İsa'nın acısını yansıtışın... ...dinle ilgili verdiği mesajlar... ...Renuar'ın sakin... ...huzurlu kadınları... ...Marina Abramovic'in kendi vücudunu... ...kullanışından yola çıkarak... ...ve pek çok başka Orlan'dan bahsetmiştik... ...aslında belki programlarımızda... ...bu performanslardan... ...keza gene sevgili arkadaşım... ...Reyhan Şeremet... ...sanatın objesi ve nesnesi olarak... ...Beden diye bir başlık verdi... Hı hı. ...bedenin sanatçının boyayla, çeşitli materyallerle yetinmeyip kendini ve derdini anlatma çabasına artık bedenini de kattığını performans sanatı, flüksus happening gibi şeylerin bu demek olduğunu söyledi. Tam da bunun üstüne gene sevgili arkadaşım Aydın Ayan Ressam kendisinin bir yüksek lisans öğrencisinin yaptığı yüksek lisans tezinin tam da bu konu üzerinde olduğunu beden hmm. sanat ilişkisini incelediğinden bahsedip Reyhan'ın söylediğini bir adım ileri götürdü. Sanatçının bedenini yeniden keşfiyle birlikte kendi ...kendilerini her şeyden önce bedeniyle ifade e, ettiğini sanatçının, burada performans sanatçılarını gene düşünüyoruz. Böylece asıl bu ilginç olan bence aynı zamanda geleneksel kurumlara, galeri, müze gibi belli ideolojileri barındıran mekanlara karşı da bir tavır barındırdığını bunu söyledi. Hmm. Çünkü öbür türlü sanat eseri alınıp satılan bir meta ama sanatçı bedenini alıp götürüyor günün sonunda. Evet. Çok güzelmiş. Evet benim de çok hoşuma gitti ve bu performans e, sanatında metinin sanatçının doğrudan bedeni olduğu gibi bir tanımlama var. Burada hem Aydın'ın hem de tabii ki sevgili öğrencisinin çalışmasını e, anmış oluyoruz. Ağzından bir açılım almıştım. Bir de ben sevgili arkadaşım e, Sadi Güran'ın bir şeyler söyle dedim ama ben söylemekten ziyade çizmeyi tercih ederim dedi. Hı Özellikle hı. onun Hey Jüpiter diye bir sergisi var. E, beden dili ve güzelliğine dair bir sergi aslında. Onun görsellerini de Twitter'dan e, paylaşacağız. Hatta beden ya. Bidecek. Bedeni ayrıştırıyoruz. Ayrıştıralım. Ayrıştırmaya başlayacağız. Ayrıştırmayın diyorlardı ama. Yok yok ayrıştıralım. Yani. <gülüyor> ben ayrıştırmadan yanayım demiştim. Evet bazı parçaları. Biraz parçalayacağız, biraz bakacağız. Böyle alacağız. Organlara bakacağız. İyi haftalar dilelim efendim. İyi haftalar Hoşçakalın. diliyoruz efendim. Bedeninize iyi bakınız. Hoşçakalın.